Rabbi olan Allah'a salat ve selam, yer efendisi, lider ve önderimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e, onun a ailesine, ashabına ve kıyamet edecek Allah yolunda mallarını ve canlarını satan şehitlere. Olsun. <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim 78. Bölüm Gıybet ve Koğuculuktan Uzak Durmak Gıybetin çirkinliğini Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de belirtmiş, gıybet yapan kişiyi ölü eti yene benzetmiştir. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey iman edenler zannın çoğundan kaçının çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir. Çok esirgeyicidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, malı ve ırzı haramdır. Gıybet Müslümanın ırzına şeref ve haysiyetine zarar verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu Müslümanın canına ve malına zarar vermekle birlikte zikretmiştir. Ebu Berze radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Birbirinize haset etmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize karşı yalandan müşteri olup malın fiyatını yükseltmeyin. Birbirinizin gıybetini yapmayın ey Allah'ın kulları kardeş olun. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh ile Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Gıybetten sakının zira gıybet zinadan daha beterdir. Zira bir kişi zina işler ve sonra tövbe eder. Allah Celle Celaluhu da onun tövbesini kabul eder. Fakat gıybet yapan kişi, gıybeti yapılan kişi hakkını helal etmedikçe asla bağışlanmaz. Enes bin Malik radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Miraç gecesi tırnaklarıyla yüzlerini tırmalayan bir topluluğa uğradım. Ey Cibril bunlar kimdir diye sordum. Bana dedi ki, onlar insanların gıybetini yapan ve şereflerini lekeleyenlerdir. Selim bin Cabir şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim ve dedim ki, Ey Allah'ın Resulü, bana istifade edeceğim hayırlı bir amel öğret. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, hiçbir iyiliği küçük görme. Bu iyilik bir Müslüman kardeşinin kabına kendi kovandan su boşaltmak, mümin kardeşini güler yüzle karşılamak ve arkasından gıybetini yapmamak olsa bile. Bera radıyallahu anh şöyle rivayet eder. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerindeki genç kızlara bile işitecek şekilde hitabede bulundu ve buyurdu ki, Ey dili ile iman ettiği halde kalbi ile iman etmeyenler. Müslümanların gıybetini yapmayın, onların kusurlarını araştırmayın. Zira kim bir kardeşinin kusurunu araştırırsa Allahu Teala Celle Celaluhu da onun kusurunu araştırır ve evinin ortasında rezil eder. Dinilir ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a şöyle vahyetti. Kim yaptığı gıybetten tövbe ederek vefat ederse, cennete son girenlerden olur kim de gıybette ısrar ederek vefat ederse cehenneme ilk girenlerden olur Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle rivayet eder Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün insanlara oruç tutmalarını emretti ve buyurdu ki ben izin vermedikçe kimse iftar etmesin herkes oruca niyetlendi Akşam olunca adamın biri geldi ve dedi ki ''Ey Allah'ın Resulü ben bu günü oruçlu geçirdim. İzin verirsen iftar edeyim.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona izin verdi. Adam iftar etti. Sonra gelenlere de iftar etmeleri için izin verdi. Oruçlarını açtılar. Derken bir adam geldi ve dedi ki ''Ey Allah'ın Resulü ailenden iki genç kız oruç tuttular.'' Sana gelip izin istemeye utanıyorlar. Onların iftar etmeleri için izin verir misin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamdan yüzünü çevirdi. Adam tekrar izin istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine yüzünü çevirdi. Adam tekrar izin istedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Onlar oruç tutmadılar. Gün boyunca insanların etlerini yiyenler yani gıybet edenler nasıl oruçlu olabilir ki? Git ve eğer oruç tutmuşlarsa onlara kusmalarını söyle. Adam kızlarının yanına döndü, durumu onlara haber verdi ve kusmalarını söyledi. Her ikisi de kustular. Bir parça kan pıhtısı geldi. Sonra adam dönüp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve onlara haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki nefsimi elinde tutana yemin ederek söylüyorum ki eğer onlar karınlarında kalsaydı ikisini de ateş yakacaktı. Diğer bir rivayete göre hadisi şerifin bir bölümü şu şekildedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adama yüz çevirince bir süre sonra tekrar geldi ve dedi ki kızlar açlıktan öldüler ya da neredeyse ölüyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ikisini bana getir buyurdu. Nihayet ikisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bardak istedi ve birisine haydi kus dedi. Kız bardak dolusunca kan ve irin kustu. Ardından diğerini de kusturdu. Ondan da aynı şekilde kusmuk geldi. Sonra buyurdular ki, bu ikisi Allahu Teala'nın kendilerine helal kıldığı şeylerle oruca başladılar. Fakat Cenab-ı Hakk'ın kendilerine haram kıldığı şeylerle iftar ettiler. İkisi karşılıklı oturdular, insanların etlerini yediler. Yani gıybetlerini yaptılar. Enes bin Malik radiyallahu anh şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir gün hitabede bulundu. Faizden ve onun ne kadar büyük bir günah olduğundan bahsederek buyurdu ki, Faiz bulaşmış bir dirhem kazanç, Allahu Teala katında günah bakımından bir kişinin 36 defa zina yapmasından daha büyüktür. Faizin katmerlisi ise bir Müslümanın hakkına tecavüzdür. Kovuculuk bu da çirkin huylardan biridir. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Şunların hiçbirine itaat etme. Yemin edip duran, aşağılık herkesi kötüleyen, söz götürüp getiren hayra engel olan, mütecaviz ve saldırgan günahkar. Daha sonra buyuruyor ki kaba ve kötülükle damgalı. Abdullah bin el mübarek rahmetullahi aleyh der ki. Ayet-i kerimede geçen kötülükle damgalı ifadesinin manası kendisine söylenen sözü saklamayan gayrimeşru meşru yani zina mahsulü çocuktur. Bu ayet-i kerime kendisine emanet edilen sözü saklamayan ve sağa sola götürüp getirerek koculuk yapan kişinin zina dölü olduğuna işaret eder. Ayette geçen zenim kelimesinin manası babası belli olmayan piç çocuk demektir. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Odun taşıyıcı olarak karısı da ateşe girecek. Söylendiğine göre Ebu Leheb'in karısı söz taşıyan biri olduğu için kendisine odun hamalı denilmiştir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yine buyurur ki,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 Denilir ki Lut aleyhisselamın karısı eve gelen misafirleri haber verdi ve Nuh aleyhisselamın karısı da kocasının deli olduğunu etrafa yayardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kovucu cennete giremez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki kötüleyen cennete giremez. Hadis-i şerifte belirtilen kötüleyen kişiden maksat kovuculuk yapan kişidir. Ebu hurere radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Allah Celle Celaluhu katında en sevimli olanınız, ahlakı en güzel, etrafındakilere karşı gayet yumuşak, insanlara ülfet eden ve insanların kendilerine ülfet ettiği yumuşak huylu kimselerdir. Allah Celle Celaluhu katında en nefret edilenleriniz, söz getirip götürenler, Dostların arasını açanlar ve temiz insanları tökezletmeye çalışanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Size en şerlilerinize haber vereyim mi? Dediler ki, Evet bildir ey Allah'ın Resulü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Kovuculuk yaparak söz taşıyanlar, Dostların arasını bozanlar ve temiz insanlara, ...leke sürmek isteyenler. Ebu Zer radiyallahu anh... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin... ...şöyle buyurduğunu rivayet eder. Kim bir Müslümanı lekelemek için... ...asılsız bir söz yayarsa... ...kıyamet günü Cenab-ı Hak onu... ...cehennem ile lekeler. Ebu Derda radıyallahu anh... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin... ...şöyle buyurduğunu rivayet eder. Kim bir kişi hakkında... O kişi suçsuz olduğu halde dünyada onu lekelemek maksadıyla asılsız bir söz yayarsa o kişiyi kıyamet günü cehennem ateşinde lekelemek Allahu Teala Celle Celaluhu için bir haktır. Ebu Hureyre radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Kim bir Müslüman aleyhine yalan yere şahitlik yaparsa cehennemdeki yerini hazırlasın. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cenneti yarattığı zaman ona konuş buyurdu. O da bana giren bahtiyar olur dedi. Cebbar Celle Celaluhu buyurdu ki İzzetim ve Celalim hakkı için insanlardan 8 sınıf sana giremez. Birincisi içki müptelası giremez. İkincisi, zinada ısrar eden giremez. Üçüncüsü, insanları kötüleyenler, koğuculuk yapanlar giremez. Dördüncüsü, hanımını başkasına peşkeş çeken deyyüz giremez. Beşincisi, aşağılık kimseler giremez. Altıncısı, kadınlaşan erkekler giremez. Yedincisi, akrabalık bağını kesenler giremez. Sekizincisi, Allah adına söz veriyorum. Şöyle şöyle yapacağım diye ahd verip sonra ahde vefa göstermeyenler giremez. Ka'bül Ahbar radiyallahu anh şöyle rivayet eder. İsrail oğulları büyük bir kıtlık ve kuraklığa maruz kaldılar. Musa aleyhisselam defalarca yağmur yağması için dua eder. Fakat kendilerine yağmur yağmaz. Nihayet Cenab-ı Hak celle celaluhu Musa aleyhisselama şöyle bahşeder. Aranızda kovuculuk yapan bulunduğu ve bunda ısrar ettiği sürece senin ve yanındakilerin duasına icabet etmem. Musa aleyhisselam dedi ki, ''Ya Rabbi, kimdir o? Bana bildir de onu aramızdan çıkarayım.'' Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyurdu ki, ''Ey Musa, ben sana dedikoduyu yasaklarken kendim mu yapayım.'' Bunun üzerine İsrail oğulları içinde bulunanlar hep birlikte tövbe ettiler ve kendilerine yağmur yağdı. Denilir ki adamın biri hikmet sahibi bir zattan yedi kelime öğrenmek için yedi yüz fersahlık yolu geçip gelmiş ve ona demiş ki Allahu Teala'nın sana bahşetmiş olduğu ilim için geldim. Bana şunları söyler misin? Göklerden daha ağır olan nedir? Yeryüzünden daha geniş olan nedir? Kayadan daha katı olan nedir? Ateşten daha hararetli olan nedir? Zemheriden daha soğuk olan nedir? Denizden daha zengin olan nedir? Yitimden daha zelil olan kimdir? Bunun üzerine ehli hikmetten olan zat dedi ki, Suçsuz kimseye iftira atmak göklerden daha ağırdır. Hak yeryüzünden daha geniştir. ''Kâfirin kalbi kayadan daha serttir. Hırs ve haset ateşten daha yakıcıdır. Akraba tarafından karşılanmayan ihtiyaç zemheriden daha soğuktur. Kanatkar kalp denizden daha zengindir. Hali ortaya çıkınca koğucu yetimden daha zelildir.'' Şair ne güzel söylemiş ''İnsanlar arasında koğuculuk yapandan güvende olamaz.'' Akrep gibi ısırmasından ve yılan gibi sokmasından dostları. Gece bastıran sel gibidir o, anlayamaz hiç kimse onu. Acaba nereden geldi yahut nereden getirdiler onu? Yazıklar olsun onun ahdine, nasıl da bozar onu? Vahlar olsun onun sevgisine, nasıl da yok sayar onu? Diğer bir şair şöyle der. Lehinde çalıştığı gibi aleyhinde de çalışır durmaz, İki yüzlü hilekarın tuzaklarından emin olunmaz. Allah'ın adıyla, Varlığımızın ve bütün evrenin sahibi,